Gezegenin Geleceği, Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri. Hazırlayan ve sunan Ulgar Özesmi. Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 84 gün kaldı. Avrupa Birliği, Avustralya gibi bir iklim inadına girişti. Yani ne yazık ki diğer ülkeler sera gazı salımlarını ciddi anlamda azaltma sözü vermeden Avrupa Birliği kendi salımları ile ilgili ciddi bir adım atmayacak. 2020 yılına dek sera gazı salımlarını 1990 seviyesinin sadece %20 altına düşürecek. %30 azaltımı ise ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Çin de büyük adım atarlarsa kabul edecek. Kopenhag'dan ders almayan ülkeler iklim felaketini önlemek için gerçekten birbirlerini mi bekleyecekler? İşte o zaman çok geç olabilir. Yeni bilimsel araştırmalar gezegenin fazla zamanı olmadığını ortaya koymaya devam ediyor. Buzul araştırmacısı Bruce Molnion'ın son araştırmasına göre... ...Güney Amerika'da dağlar bugüne kadar görülmemiş bir hızda yükseliyor. Yani boyları uzuyor. Dağların uzunlukları her yıl ortalama 40 milimetre artıyor... Bunun nedeni ise buzulların hızla erimesi. Buzullar eridikçe dağlar izostatik geri tepme adı verilen mekanizma ile üstlerindeki buzul yükü azalınca yükselmeye başlıyor. Dağların bu tepkisini üstündeki yük kaldırıldığında yükselen bir hamağa benzetmek mümkün. Dağların boyları uzarken bilim adamları onları takibe aldı ancak bu izleme gezegenin geleceğini tabii ki kurtarmayacak. Bir başka araştırmada su buharının küresel sıcaklık değişimlerindeki öneminin bugüne kadar göz ardı edildiğini ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurumundan Susan Solomon'un yürüttüğü araştırma 90'lardaki sıcaklık artışının 1/3'ünden yüksek atmosferdeki su buharının sorumlu olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla buharlaşmayı arttıran uçakların etkisi de sanıldığından fazla. Uçmadan önce 3 kez düşün. Doğa Derneği, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan şah kartalların Balkanlar ve Trakya'da hayatta kalma başarılarının düşük olduğuna dikkat çekiyor. Geçen yıllarda yapılan araştırmalarda Trakya'da 19, Bulgaristan'da 17 şah kartal yuvası belirlendi. Ayrıca Bulda'da 7 çift şah kartal bulunuyor. Ancak bölgede ölüm oranı da maalesef yüksek. Yani Bulgaristan ve Türkiye kartalların neslinin devamı için dünyanın en önemli ülkeleri. Bugün Avrupa'da toplam şahkartal sayısının 850 çift olduğu tahmin ediliyor. Doğa Derneği'nin açıklamasına göre şahkartalların korunması için sınır ötesi işbirliklerinin arttırılması ve etkin koruma yöntemleriyle kaçak avcılığının ve tarımda kimyasalların aşırı kullanımının sınırlandırılması gerekiyor. Çünkü şahkartal gibi pek çok yırtıcı ve göçmen kuş yaşam süreleri boyunca kaçak avcılık, zehir kullanımı, yüksek gerilim hatları gibi insan faaliyetleri sonucu Maalesef hayatını yitiriyor. Ekosistemlerin var olması için tüm türlerin sağlıklı biçimde hayatlarına devam edebilmeleri şart. Bugün ise ekonomik etkinliklerimizle işin şirazesini kaçırdığımız için kendimizle beraber gezegenin de diğer canlılarının da yaşam hakkını ellerinden alıyoruz. Buna bu şekilde devam etmemiz mümkün değil. Greenpeace, İngiltere'de Heathrow Havaalanına 6. bir terminal inşa edilmesine karşı gördü. Çünkü havaalanları uçak trafiğini arttırarak küresel ısınmaya, yakınlarında ise çevre ve gürültü kirliliğine neden oluyorlar. Bu da bölgede yaşayan insanların taşınmalarını gerektirecek boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle geçen yıl Greenpeace terminalin inşa edileceği arsayı satın almıştı. Ardından arsanın mülkiyetini tüm dünyada 60 bin destekçisine parseller halinde dağıtmıştı. Şimdi ise Birleşik Krallığı'nın en iyi mimarlarıyla bir araya gelerek orada bir kale inşa edeceğini açıkladı. Eğer bir gün bir hükümet Havaalanın genişletilmesi için bu arsayı devralmaya çalışırsa çok büyük bir hukuki zorlukla karşı karşıya kalacak. Geçtiğimiz hafta Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin sera gazı salımlarını azaltacağı ile ilgili verilen kararı resmen açıkladı. Bu şekilde Kopenhag'ın sonundaki hukuken bağlayıcılığı olmayan Kopenhag mutabakatına da uyacağını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri İklim Değişikliği Sorumlusu Todd Stern Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta Amerika'nın 2020'de sera gazı salımını 2005 seviyesinin %17 altına çekeceğini söyledi. Bu azaltım 2030'da %42, 2050'de ise %80'e ulaşabilir. Obama konuşmasında tüm Amerikalıları enerji verimliliği konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca iklim değişikliği ve enerji politikalarıyla ilgili ciddi adımlar atacağını da açıkladı. Ancak bu arada gezegenin geleceğini ne kadar düşündüğü ise kocaman bir soru işareti. Evet, Obama güneş enerjisine öncelik tanıyacağını açıkladı. Ama diğer yandan Obama'nın iklim çözümleri arasında yeni jenerasyon nükleer santraller de var. Obama daha çok üretim, daha çok verim ve daha çok kar için nükleer santrallere yöneleceğini açıkladı. Ayrıca temiz olduğunu iddia ettiği yeni termik santrallere ve biyoyakıt tüketime de ağırlık vereceğini söyledi. Bütün bunlar dünyanın sonunu hazırlayacak e, gelişmeler ve maalesef de argümanların hepsi yanlış. Obama tıpkı Birleşik Krallık gibi can çekişen kirli enerji sektörlerinin baskılarına hayır diyemiyor ve bu nedenle doğru yoldan uzaklaşıyor gibi geliyor bana. Siz de Türkiye'nin bu yanlışa düşmesini istemiyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girerek nükleere karşı olan 1 milyon kişinin arasına katılın ve bu şekilde dünyamızın sonunu hazırlayanlara karşı koyun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 84 gün.